Hagop Baronya'nın izinde İstanbul ve Ermeniler. Hazırlayıp sunanlar Paylin ve Yetvar Tomasyan. Merhaba. Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba. Hagop Baronya'nın izinden... İstanbul ve Ermeniler programına Gezi Parkı gündeminden dolayı iki programdır ara vermiş, Pangalt-ı Surpagop Ermeni mezarlığı hikayesi içinde gezintiye çıkmıştık. Artık asıl konumuza bugün dönelim. Ermeni mizah yazarı Hagop Baronya'nın İstanbul Mahallelerinde Bir Gezinti adlı kitabıyla önce Samatya, Narlı Kapı, Altı Mermer, ...ve kum kapıya uğramıştık. Bu kez yine aynı kitapla... ...kum kapının... ...iki komşu mahallelerine... ...birlikte uğrayacağız. Eğer kum kapıyı... ...merkeze alırsak... ...bu semtin içinde bulunan... ...daha küçük iki mahalleye gideceğiz. Dış kum kapı... ...yani kum kapının dışı... ...ve Gedikpaşa. Böylece kum kapı ve civarı... ...gezimizi tamamlamış olacağız... Hagop Baronyan Kum Kumkapı'yı gezerken Baronyan bir ara Acem Dağı'na uğrar. Acem Dağı Ermeni balıkçılarının bulunduğu muhittir. Kumkapı balıkçılarını Aragüler 1950'li yılların başında bu semti olduğu gibi resimlemiş, röportaj yapmış, diğer işleri gibi tarihe inanılmaz bir miras bırakmıştır. Bugün yok olanı günümüze taşımış, Ölümsüzleştirmiştir. Acem Dağı'ndan şimdilerde sahil yolu geçmiş, denizin kenarındaki balıkçı evler yıkılmış, Ermeni balıkçıları da aileleriyle yok olmuştur. Kumkapı dışı semtindeki Surparutyun Ermeni Kilisesi, balıkçıların, kayıkçıların kilisesi olarak anılır. Absist'teki gün 24 saat yanan yağ kandili, gümüşten balıkçı teknesi formundadır. 1832 yılında yayınlanan e, fermanla ahşap bir şapel inşa edilmiş. Daha sonra Kazaz Artin Amiran'ın girişimiyle bu şapel genişletilir ve yanına yoksul balıksı çocukları için bir okul yapılır. 18 Ocak 1855 tarihli fermanla kilise yeniden inşa edilerek 14 Aralık 1855 tarihinde ibadete açılır. 1907'de onarılan bir çan kulesi vardır. Ve kilisenin adı İsa'nın dirilişine ithaf edilerek Sur Parutyun konmuştur. Gelin şimdi Hagop Barunya'nın İstanbul Mahallelerinde Bir Gezinti Kitabındaki deniz kenarındaki kum kapı dışı semtine uğrayalım. Daha sonra yokuşu tırmanır, gedip paşa sentine uğrarız. Dış kum kapı. İnsanın içiyle dışının bir olmadığı gibi dış kum kapı da iç kum kapıdan bütünüyle farklıdır. Kum kapının içi yılandır. Dışı ise güvercin. Kum kapının içi yabancıdan kaçar. İçi ise ona yapışır. Misal eğer iskeledeysen bütün kayıkçılar etrafını sarıp kıyafetlerini çekiştirmeye başlar. Samatya'ya mı gidiyorsun? Aa, gel götüreyim. Gel götüreyim seni efendim. Kulağına. Nereye gidiyorsun birader? Sen ona kulak asma, kayığı delik. Alttan su alıyor. Atla, atla. Bir kişi kaldı, hemen gidiyoruz. Eğer üstün başın yırtılmadan ya da bir yerin kırılmadan kendini bir kayığa atabilirsen Tanrı'ya şükret. Aksine, eğer bir kayığa binmeyip de Oradan ayrılmaya karar versen kulaklarını aç da arkandan sarf edilecek sözleri dinle. Bırak be, kaya binecek parası yok. Vardır vardır, devir tasarruf devri. Tabanvayla daha çabuk gider. Aa, bari kunduralarını koltuk altına al da eskimesin. Ayakçıklarını da sırtına al bari, yorulmasın. Mahallenin Ermenilerinin hemen hepsi, ya balıkçı, ya kayıkçı, ya tulumbacı ya da kimi zaman bunların hepsidir. Bunlar başka mahallelerin ermenileri gibi siyasi sorunlar çözülür çözülmez, Kaiser Bismarck'ın gelip ekmek paralarını vereceğine inanmaz. Bu yüzden de siyasi meseleleri konuşacak vakitleri yoktur. Bunların iç işleri evdeki hanım hastalanınca, dış işleri ise Ampagum Ahbar kendini halsiz hissedip işe Gidemese bozulur. Eğer kayığın küreği kırılırsa Ampagum Ahbar için bu deniz tatbikatı demektir. Yok eğer kayık alabora olursa bu dış güçlerin müdahalesi anlamına gelir. Eğer yaramazın biri karısının kalbini çalmaya çalışırsa savaş ilan eder ve başkasının gelip kendi toprağını işgal etmesine izin vermez. Mahalleli cesurdur. Yüzüne söylemediğini ardından da söylemez. Sözüne sadıktır. Eğer seni tokatlayacağını söylerse bil ki anında tokatlayacaktır. Okulu ve kiliseyi severler. Kendileri tahsilli olmasa da çocuklarının iyi yetişmesi için kendilerinden istenen parayı verirler. Kilisenin güzelleştirilmesi için paylarına düşeni de sakınmazlar. ''Tavla ya da ıskambil oynamazlar. Geceleri spor olsun diye karılarını döverler. Rakıyı içerler de içerler. Kadınları da erkekleri gibi çalışkan ve dürüsttür. İçleri çok temizdir. Türlü türlü kılık kıyafete bürünen dış görünüşleri bir acayiptir.'' Kolları göğüsleri ve bacakları açık halde sokakta çamaşır asarlar ama kollarını göğüslerini ve bacaklarını sıkı sıkıya örtüp çamaşırı içeride asan pek çok kadından daha damusludurlar. Bu kadınlar çoğu zaman birbirleriyle kavga eder ama barışırlar. Buradaki kadınların diğer kadınlara göre bir başka artısı da milletin nüfusunu arttırmak için gösterdikleri fedakarlıktır. Burada her kadın en azından 16 çocuk sahibi olmanın onurunu taşır. Burada 200 hane Ermeni var. Bu rakamı 16 ile çarparsak 3600 kişi eder. Yüce Tanrı daha da çoğaltsın. Mahallenin en önemli ürünü en okkalısından küfürdür. Baronyan burada sonlandırıyor kum kapı dışı Ermenileri anlatımını. Şimdi gelin sırtını Marmara surlarına vermiş Surparutyun Balıkçılar Kilisesi'nden dışarı çıkalım. Bu sokağın adı Çakmaktaş Sokağı. Kilisenin karşısına geçip baktığımızda sağ yanında Varvaryan Ermeni Okulu'nu görürüz. Bir zamanlar Ermeni balıkçı, kayıkçı çocuklarının okuduğu bu okul bugün kimsesiz. Kunduracı ve diğer esnafın depo ihtiyacını karşılamakta. Kiliseden çıkıp sağa dönüp yukarı e, doğru yavaş yavaş denizden ayrılmaya başlayalım. Bir sağ sol yaptığımızda karşımıza meşhur kum kapı simitçi fırını çıkar. Simitçi fırını ve yanındaki dükkanlar cadde boyunca sıralanır. Dükkanlar Ayakiryaki Rum Kilisesi Vakfı'na aittir. Dükkanların üzerinde oldukça büyük Ayakiryaki Rum Kilisesi'ni görürüz. Kilisenin solundan dik bir yokuş başlar. Nefesimizi tutup bu dik yokuştan Gedikpaşa Caddesi'nden yukarı tırmanmaya başlayalım. Sağdan üçüncü sokağa geldiğimizde zaten yokuşu yarılamış oluruz. Eskiden cumbalı, merdivenli kavisli, sütünlü, Ermeni ve Rum evleri vardı. Şimdi hiçbiri yok. Hepsi ama hepsi ya yıkılmış ya yerine pis. Ama ne kadar pis olabilir? İşte o kadar pis binalar yapılmış. Harab olmuş firane evlerin arasından karşımıza Saray içi sokağında Surp Havannes Kilisesi çıkar. Bir zamanlar bu kilisenin müstemilatında 1863'te Gülizar Kayseriye adlı Ermeni harfli Türkçe bir gazete de yayınlanmıştır. Gedikpaşa semti yakın geçmişte Ermenilerin toplu olarak yerleştikleri semtlerden biri olarak bilinir. 1844-1921 arası 15 adet cemiyet kurulmuş olması o tarihlerde Gedikpaşa'daki Ermeni kalabalığını gösterir bir ölçüdür. 1972'de 300 hane kadar Ermeni bulunuyordu. Surp Nez Kilisesi, Eminöy ilçesinde, Gedikpaşa'da saray içi sokağındadır. Kilise, İncil yazarı Aziz Yuhanna'ya, yani Hovannes'e ithaf edilmiştir. Bu yüzden tam adı Surpovannes Avideraniç'tir. İlk inşası Patrik Hagopos Seropya'nın dönemine rastlar, 1849. Bir yangında kül olan kilise, Patrik Nerses Varjabetyan döneminde Yeniden inşa edilerek 1876'da ibadete açılır. Patrik Mateos İzmirliyan'ın döneminde bir onarım daha geçiren kilise tekrar yanar. Yangın sonrasında kısmi bir onarımla ibadete açılan kilise 1986'da ise son köklü onarımını geçirir. Bu son onarım sırasında sunak varakla kaplanır. Yine baronyana dönüp kulak vererek gezimizi Gedikpaşa'yı da dolaşarak tamamlamaya ve bu muhitin insanlarını tanımaya gayret edelim. Gedikpaşa, bu mahallenin ahalisi Yekdiğir'in sözünden anlamaz. Lisanları birbirine karışmıştır. Zira son yangından sonra İstanbul'un bütün mahallelerinden ve Taşra'dan gelen muhacirler buraya yerleşmiştirler. Meşhur Kule'yi inşa edenlerin birbirini, lisanlarını anlamadıkları için inşaatı nihayete erdirememeleri gibi bunlar da mekteplerinin inşaatını bitirmeye muvaffak olamadılar. 7-8 ay var ki mektep inşaatına giriştiler ama masrafları önceden hesap edemediler. Bunlar işin başında temeli atıldıktan sonra mektebin bir fidan gibi yetişip boy atacağını, kendilerine de sabah akşam binanın köklerine biraz su vermekten gayri iş kalmayacağını zannediyorlardı. Velhasıl temel atılır atılmaz mahalleli mektep meselesi halloldu diye mesut olup mektebin kendi kendine boy vermesini bekledi. Hataya düştüğünü görünce de para bulmak için sağa sola koşturmaya başladı. Bina çok ağır bir nizamla yükseldi. Yarım arşın boy attı mı iki ayla mol veriyor, yeniden boy atmak için mahallenin para bulmasını bekliyordu. Eğer bir arşın boy atarsa dört ay bekliyordu. Şimdilerde epey yükseldi ve bu sefer de pencereler için cam bulunup getirilmesini bekliyor. Bu gidişle mektebin bir iki seneye kadar talebe kabul edebileceği ümit ediliyor. Kilisenin biraz yukarısında mahalle kahvesinin karşısında bir kulübe var. Mahalledeki 25 yahut 30 kadar talebe orada tedrisat görüyor. Mektepte şu dersler tahsil ediliyor. Sabahtan ölene kadar kilise ilahilerinin talimi, öğleden sonra elifba, mezmur, dua kitabı ve biraz da kara tahta üzerinde güzel yazı. Hal böyleyken mektebin muallimi, bir vefat haberi alır almaz dersleri bırakır merhumun yanına varır. Dua okuyup para almak için ve oradan döndüğünde de talebeleri dövmeye koyulur. Dayak dersi haftada üç defa akşam üstleridir. Burada Surpovannes Avedereniş adında birkaç ay içinde psikoposluğa nasıl terfi edebilirim diye düşünmekten başka derdi olmayan bir vaize sahip bir kilise vardır. Her pazar vaaz verir, her vaazında İncil'den bir mesele anlatır ve vaazı mutlaka şart meselesiyle bitirir. Burada da mahalle mütevelli heyeti tıpkı başka mahallelerin mütevellileri gibi mektege, mektebe ehemliyet vermez, zengin Ermenilerden biri ölsün de üç dört yüz lira koparıp naaşını kilisenin içinde defnedeyim diye bakar. Mütevellerden biriyle Zengin bir ahbaba arasında şöyle bir sohbet geçmesi pek de inanılmaz değildir. Birader senin için güzel bir yer var. Nerede? Boğazda mı? Yok Gedikbaşa tarafında. Denize nazır bir yerde. İstemem. Mükemmel bir yer. Dün ahbaplar arasında konuşuyorduk. Hepimiz oraya senin layık gördük. Eğer param olsaydı ben alırdım. Alıp da ne yapayım kardeşim? Eğer ölecek olursan bilelim de orayı sana verelim. Öldükten sonra o yeri ne yapayım? Gömülmek için birader. Şimdi anladım niyetini ama benim daha ölmeye niyetim yok. Ben de şimdi ölmeni istemem. Allah korusun. Şimdi pazarlığı bitirelim. Sen ne vakit istersen o vakit öl. Yalnız parayı peşin ver ki mektebimizin inşaatını bitirelim. Bu mahallede yüksek sesli zamkoçlar... Büyük itibar ve nâma sabittir. Burada 300 Ermeni hanesi vardır. Kısmi külliyesi Kayserlidir. Ahallinin bir kısmı sarraflıkla, küçük bir kısmı da zanaatla iştigal eder. Bu mahallede çalışkan, işinde gücünde birini görürsen muhakkak taşralı Ermenidir. Doğma büyüme buralı olan elini işe sürmez. Mahalleli bütün meselelere karşı gösterdiğiyle, Kayıklıkla meşhurdur. Burada birinin sırtından elbisesini alsan ne lazım der elbiseyi alıp götürmene ses çıkartmasın. Burada zengin ve az çok tok olan pek kimse yoktur. Fakir ve sarhoş olanlar ise haddinden fazladır. Eğer burada bir uyanık bulunursa bütün mahalleyi parmağına dolayıp aylar ve seneler boyunca oynatır. Mahalleli o kadar korkaktır ki biraz yüksek sesle çıkarttığında hepsini dehşete kapılıp kaçar. Burada içtimai hayat yoktur. En büyük eğlenceleri bir kahveye girip iki yüz oynamaktır. Kadın cinsinin ne işi ne de zanaatı vardır. Ömrünü uyuyarak ya da pencere önlerinde oturarak geçirir. Bazı hanımlar ve beyler geceleri sokaklarda gezerler ve masumane sevda oyunlarıyla vakit geçirirler. Manzume-i Efkar'ın ser muhariri Garabet Panosyan bu mahallede ikamet eder. Ancak mahallenin mektebine neden alaka göstermediği bilinmez. Burada birkaç hekim de oturur. İçlerinden biri geçenlerde fukara bir hastaya gidince para alana kadar evden çıkmadı. Burada zenginler de önce hekimin vizite ücretini göndermek sonra da lütfedip hastalarının yanına gelmesi ve onu öldürmesi için yalvarmak zorundadır. O zaman hekim koşarak gider. Kış aylarında temsiller vererek ahaliyi terbiye eden Vartovyan'ın, yani Hagop Vartovyan, Güllü Hagop, tiyatrosu da buradadır. Bir vakitler Ermenice temsiller babali tarafından yasaklanmış olduğundan sadece Türkçe temsiller veriliyor. Mahalleli de Baba bir ihtar almamak için Ermenice konuşmuyor. Bazı hillebazlar bu tiyatroyu fırsat bilir. Dört arşın boyunda bir buçuk arşın eninde ilanlar hazırlayıp muhteşem temsil, harikulade temsil, çok tezbirli temsil, fevkelade temsil, allade temsil ve daha bir sürü laflarla zavallı milleti burnundan yakalar abuk sabuk temsiller vererek keseleri boşaltırlar. Burada tiyatronun kapıcısı sabah kalkıp kesesinden para bulamazsa, tragedya müellifi kesilir. bitmek bilmez çabaları sayesinde, tiyatro sahnesinde muhteşem temsiller verilir. Ama sahnenin dışında, localarda da temsiller noksan olmaz. Tiyatroya oynanan oyunu görmek için gidenler, Azdır. Çoğu kimse aradığı şahsı bulmak için localara bakar. Perde açıldığında seyirciler oyuncuları kuvvetli alkışlarla selamlar ve sonrasında yüzlerini localara dönerler. Çoğu vakit alkış vurmanın hiç münasip olmadığı bir anda alkış sesi duyulur. Seyredenlerden bazıları şöyle der. Ne pespaya adam. Şimdi alkışlayacak ne var? Bu zavallılar alkışlayanın oyunu değil seyircinin verdiği bir tebessümü veya onun bir işmarını alkışladığını bilmezler. Tiyatroya gelen de başka mahallelerden gelirler. Gedikpaşalılar senede bir kere tiyatroya gitmeyi müsriflik sayar. Ve zaten bu muhitin sakinlerinin çoğu sırf paraya secde eder başka şeye değil. Senede sadece bir kere tiyatroya gidebilen birkaç kişi de bulunur. Onlar da silik aşınmış paraları biletçiyi yutturabilirlerse. Eğer biletçi farkına varıp paranın silik noksan olduğunu söylerse şu cevabı alır. Bizim paramız noksanda sizin temsiliniz tam değil ya. Bazıları da idareli olmak namına ailelerini alıp sokakta sahnenin arka tarafına dikilir. Temsili oradan dinlerler. Kimileri de biletçiyle yahut başka bir memurla anlaşıp tiyatroya bedava girer ve Vartovyan da bu nizamsızlıkların önüne geçip para kazanacağını zanneder. Gedikpaşa yüksek bir mevkidedir ve havası da fena değildir. Yalnız insan evden pazara gidene kadar bin...